1807, numaralı konu, Ebu Ümame'nin kendisini ziyarete gelen bazı kimselere nasihatta bulunması Süleyman bin Hubeyb şöyle anlatıyor, birkaç kişiyle birlikte Ebu İmamenin evine gitmiştik, kendisi zayıf ve çok yaşlı birisiydi, ancak şunu çok açık ve konuşması da çok düzgündü, ilk sözleri şu oldu, şu meclisiniz Allah Teala'nın aleyhinize hüccetidir, çünkü Hazreti Peygamber kendisine gönderilenleri sahabilerine, onlar da Hazreti Peygamber'den dinlediklerini diğer insanlarla, tebliğ ettiler, siz de benden işittiklerinizi tebliğ ediniz, sonra da sözlerini şöyle sürdürdü, 3 sınıf insan vardır ki Allah Teala onlara ya şehit düşerek cennete dahil edilmelerine ya da büyük sevap ve ganimetlerle evlerine dönmelerine dair teminat vermiştir, birincisi evinden Allah yolunda savaşmak için çıkan kişidir, bu kişi ya şehit düşerek cennete girecek, ya da büyük ecir ve ganimetlerle evine dönecektir, ikincisi abdest alarak mescide giden kişidir, bu kişi oradan evine büyük sevaplar ve manevi ganimetlerle döner, orada ölecek olursa da cennete gider, üçüncüsü ise evine girdiğinde selam veren kişidir, cehennemde yedi aşamalı bir köprü vardır ki bunun ortasında Allah'ın kaza ve kaderi bulunur, kul oraya geldiğinde kendisine, üzerinde hangi borçlar vardır, diye sorulur, o da, ey Rabbim, şu şu borçlarım var, diyerek tüm borçlarını sayar, çünkü insan o gün, Allah'tan hiçbir sır gizleyemez, Nisa, 4.sır 42, bunun üzerine Allah Teala ona, o halde borcunu öde, buyurur, kul da verebilecek hiçbir şeyi bulunmadığını söylediğinde de meleklere onun iyiliklerinden alarak hak sahibine verilmesini emreder, böylece hiçbir şey kalmayıncaya kadar onun iyiliklerinden alınarak hak sahibine verilir, iyilikleri bittikten sonra da hak sahiplerinin günahlarından alınarak ona yüklenir, bu şekilde, dağ gibi hasenelerle gelen bazı kimselerin ellerinde bir tek haseneleri bile kalmaz, üstelik bir de hak sahiplerinin dağ gibi günahlarını da yüklenir, Ey insanlar, sakın asla ayrılmayınız, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür, ey insanlar, siz cahiliye insanlarından daha fazla dalalettesiniz, çünkü Allah Teala kendi yolunda infak ettiğiniz her dinarınıza yedi yüz dinar, her dirheminize yedi yüz dirhem vadetmesine rağmen sizler mallarınızı onun yolunda harcamıyorsunuz, Allah'a yemin ederim ki siz bunca ülkeyi altın ve gümüşle süslenmiş kılıçlarla değil kemik ve kurşun parçalarıyla süslenmiş demir kılıçlarla ettiniz.